Bayan boşanmışlar. Hepsi boşanmış. İki tane çocuğu var. Bu çocuklarıyla hanımla resmi nikahı yok. Dini nikahı var. Nefaka vermek zorunda mıdır? Zorunda değildir. Koca efendileri dedi ki çocuklarına nefaka vermek zorundadır. Hanımına vermek zorunda değil. Bu hanımın hiçbir kişisi yoksa, hiçbir güvencesi, anası, babası vesaire Bu hanımın hali ne olur? Günümüzde böyle midir? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederiz Celal Bey. Cevaplayacağız inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hocam, dini nikah ile ilgili bir soru var. E, nafaka çocuklara düşer fakat eşe düşmez diye. E, bu soruyu nasıl cevaplandırabilirsin? E, dinimizde e, nafaka ne kadar süreyle gereklidir? E, bir kadın boşanırsa Boşandıktan sonra bizim iddet dediğimiz bir süre bekleyecektir. Evet. Yani boşandıktan sonra kadının beklemesi gerekli olan süreye biz iddet süresi diyoruz. Bu iddet süresi boşanan kadınlar için Hanefilere göre 3 adet süresidir, Şafilere göre 3 temizlik süresidir. Bu yaklaşık olarak 3 ay falan ediyor. 3 aylık bir süre içerisinde kadın nafaka alabilir. Alması da yani gerekli değil tabii ya isterse istemeyebilir ama kocanın ona ödemesi gerekir. Evet. Ve aynı zamanda bu süre içerisinde e, kadını evden dışarı çıkartmaması, atmaması gerekir. Çıkartmaması derken yani evden kovmaması. Barınma Düşara, ihtiyacını karşılaması Tabii barınma lazım. ihtiyacını karşılaması gerekir. Ondan sonra e, kocanın nafaka ödeme yükümlülüğü düşer. Eğer kadının çocukları varsa ve bu çocuklara kadın da bakıyorsa o zaman koca çocukları için sürekli nafaka ödemek zorundadır. Kadın içinde bakım ücreti ödemek zorundadır. Için. Kadın çocukları baktığı için artık kadın kendi çocukları bile olsa bunları bakmak yükümlülüğü, zorunluluğu yoktur. Çünkü bunların bakımı babaya aittir. Baba çocukları bakmadığına göre, anne baktığına göre baba hem çocukları için nafaka ödeyecektir hem de boşanmış olduğu hanımına çocuklarına baktığı için bir ücret, nafaka demiyoruz artık, bir ücret ödemek zorundadır. Dolayısıyla böyle bir durumda İslam hukukuna göre kadın mağdur olmamaktadır. Yani çok ciddi mağdur olmamaktadır. İşler Belki, böyle yürüdüğü müddetçe. Tabii böyle yürüdüğü müddetçe mağdur olmamaktadır. Çünkü e, çocuklara bakmanın e, ücreti kadın kocasıyla pazarlık edebilir. Yani ben şu kadar paraya... Bu çocuklara bakabilirim diye zaten çocuklarının nafakasını kocasını veriyor. Evet. Kendisi içinde bir miktar alır. Böylece kadın mağdur olmaz. Bu miktar nasıl belirlenecek hocam? E pazarlık edebilir kocasıyla. Yani e, ama kocası buna rıza göstermiyorsa o zaman e, yani benzer durumlarda ne kadar ödeniyor? Yani ne kadar bir şeyle geçinebiliyor? Emsal rakamlara yani bakmak Emsal rakamlar belirlenebilir orada. Ve bu neticede bir hak olduğuna göre, bir ücret olduğuna göre kocanın bunu ödeme yükümlülüğü, zorunluluğu vardır. Evet. Dolayısıyla böyle bir mağduriyet söz konusu değildir. Şimdi mağduriyet nerede söz konusu olabilir? Eğer kadının çocukları da yoksa, veya çocukları var da, koca da, koca bakıyorsa çocuklara, kadın iddet süresi tamamlandığı zaman artık nafaka alamaz. Ondan sonra nafaka alması haramdır. Gerçi bu şu, şu anda tartışılan bir husus. Alabilir mi, alamaz mı? Efendim, bazı e, alimler diyorlar ki, e, işte hakimin e, takdir ettiği tazminatı alabilir falan filan diye. Evet. Ama e, bu görüş isabetli bir görüş değil. Böyle durumlar olduğu zaman bu sefer koca mağdur olmuş oluyor. Ee, belki e, kadın suçludur, aile yuvasını bozan odur. E, efendim Ömür boyu koca e, nafaka ödemek zorunda kalıyor. Bir de böyle durumlarda kadın nasıl olsa boşandığım zaman hakim tazminat ödeyecek diye kolayca boşanma yoluna gidiyor ve e, kocayı mağdur etmiş oluyor kadın. Ömür boyu hep onu mağdur etmiş oluyor. Bunu da Göz önüne almak gerekir. Esasında kadının e, İslam toplumunda mağdur olması diye bir şey söz konusu değildir. İslam'ın yeterince benimsenmediği ve özümsenmediği toplumlarda kadın mağdur olur. İslam'ın yeterince benimsendiği ve özümsendiği toplumlarda hiçbir insan mağdur olmaz. Yani ben veya siz de mağdur olmazsınız. Bir aç insan, bir komşu aç, bir fakir aç, bir muhtaç var. Efendim ee, İslam toplumunda bu mağdur olabilir mi? Mağdur olamaz mı? Olmaması Bütün lazım. Olmaması gerekir. İşte sorun da buradan kaynaklanıyor. Deniliyor ki kadın burada mağdur oluyor. Neden mağdur oluyor? İslam bilinmediği ve uygulanmadığı için. Eğer kadın gerçekten mağdursa, o kadın benim komşumsa benim yardımcı olmam lazım. Sizin komşunuzsa sizin. Hatta şimdi bu konularda Allah'a şükür devletimizde çok güçlü sosyal, sosyal yardımlaşma vakıfları var. Buradan kendisine yardım ediliyor. Belediyeler var. Belediye kendisine yardım eder. Yeter ki kendisini haline arz etsin. Benim ihtiyacım var diye arz etsin. Efendim, kendisine bir şekilde yardımcı olunabilir. Ama şu şöyle mağduriyetler de söz konusu oluyor. E, kadınlar bu nafakalara güveniyorlar ve çok yardımlara güveniyorlar. Bu sefer e, boşandığı için ee, ömür boyu evlenmeme yoluna da gidiyorlar. Ee, böylece de hem... Belki, Geçim kaynağı olmaması lazım. Tabii böyle, böylece esasında e, kendisi de mağdur olmuş oluyor. E, tabii toplumda bir sürü e, dul erkekler de olmuş oluyor. Onlar da mağdur olmuş oluyor. Yani bu konu bir bütün olarak esasında incelenmesi gerekir.